İsparta'daki kardeşlerimize Latif bir rüyanın kadere ait bir meseleyi şuhud derecesinde bize kanaat verdiği gibi o latif rüyanın ciddi ikinci parçası bizlere manevi bir müjde ve beşaret verdiği cihette siz kardeşlerimize beyan ediyoruz. Şöyle ki 2 gün evvel üstadımız rüyada görüyor ki ben yani Feyzi ile beraber gezmeye çıkıyoruz. Giderken birden ben üstadıma söylüyorum ki Buradan ben ayının tesbihini toplayacağım. Üstadım da bakıyor ki, beyaz ipler gibi dolaşmış bir şey görüyor. Bu acip güldürecek sözümden ve ayıya tesbih isnat etmek vaziyetimden çok şiddetli gülerek uyanmış. Uyandıktan sonra da gülmüş. Akşama kadar hiç görülmemiş bir tarzda, 20-30 defa o hadise-i nevmiyeyi gülerek benimle mülâtafa etti. Münasebet olmayan bazı şeyler ile tabire çalıştıksa da, tabire münasebet tutmadı. Sonra ikinci gün, âdet-i de kendi tecrübesiyle, rüya-i sâdıkanın kısmen aynı günde, kısmen ikinci günün aynı saatinde bana benzeyen bir dost ki rüyada üstadıma benim suretimde görünmüş, üstadımızın yanına geldi. Dedi ki, ayının yağını toplayanlardan alıp ve müezzin ve tesbih yapan bir adamın tavsiyesiyle mühim bir adama, Her sabah hastalık için yutmasını nasıl görüyorsun? Üstadımız da rüyada güldüğü gibi aynen öyle gülmüş. Birden rüya hatırına gelip, bu acib ve aynı aynına tabiri kemal-i taaccüb ve hayretle karşılayıp, ona demiş, sakın istimal etmesin. 28. mektubun rüyaya ait birinci risalesinin altıncı nüktesinde, rüya-i sâdıka, kader-i ilâhînin her şey ihâta ettiğine bir hüccet-i hükmünde, Üstadımız binler tecrübe ile gördüğü gibi aynen bu vaka dahi bizlere şuhud derecesinde kat'i ispat etti ki hadisat vücuda gelmeden evvel mukadderdir, malumdur, muayyendir, kader-i ilahinin mizanıyla geliyor diye bu rüknü imaniye bize gayet latif ve kat'i bir numune oldu. Hem aynı rüyanın ikinci tabakasında üstadımız görüyor ki Risale-i Nur'un heyetine bir ferman geliyor. Birden geldi, o kudsi ferman Kur'an çıktı. Bunun tabiri, aynı günün aynı tecrübe saatinde, Kur'an'ın Hizb-ül Ekberi, ümit edilmediği bir vakitte, malum Asiye hanımın hanesinde etrafı tezyin edilen Hizb-ül Ekberi, yüz senelik bir güzel kab içinde, o kabın üstünde sırma ile, padişahların mühim fermanlarında, turra-i şahane işlenmiş olduğunu gördük. Üstadımız dedi ki, Ferman geldi diye Kur'an çıktı. Şimdi de Kur'an'ın Hizbül Ekberi geldi. Üstünde ferman turrası bulunduğundan Risale-i Nur'un heyetine beşaretli ve medarı Feyz-ü Terakki bir ferman-ı rabbani hükmüne geçeceğini rahmeti ilahiyeden bekliyoruz. Bu tabirden sonra ikinci günü sizin çok kıymetli hediyeniz hakiki tabirini güneş gibi meydana çıkardı. Risale-i Nur talebelerinden ve daimi hizmetçilerinden emin ve küçük hüsrev olan feyzi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bütün ruhu canımla bayramınızı tebrik ederim ve bu bayramımı çok mübarekleştiren mübarek masumların ve muhterem ümmi ihtiyarların ve üstadlarının bu defa gönderdikleri kıymettar risaleleri beş cilt olarak güzelce ciltlettirerek tanzim ettik. İnşallah onlardan çok istifade edilecek, o mübarek masumların ve muhterem ümmilerin masumane ve halisane yazdıkları risaleler, Risale-i Nur'un kerametine, yazıları da bir keramet ilave ettiğini ve en güzel yazılardan ziyade tesirli olduğunu hissediyoruz. Hatta feyzinin güzelce cidlettiği çocukların tevafuklu mecmuasını getirdiği vakit, kuluncum ziyade ağrıyordu. Dedim, aman kardeşim, benim kuluncumu tut, pek ağrıyor. Birden o mecmuayı açtık, baktık, birden öyle bir şifa oldu ki, kuluncumu unuttuk, sonra tahattür ettik, hayret ettik. Hem o risaleleri yazanların isimlerini, hem yaşlarını, o beş mecmuanın başlarında medar ibret ve onlara dua ettirmek için derc edeceğiz. Onları ve hususan üstadlarını ve peder ve validelerini benim tarafından birer birer hem bu hizmetlerini hem bayramlarını tebrik ediniz. Hem Isparta hakkında benim büyük ümidimi fiilen ispat ettikleri için, bana büyük bir teselli verdikleri için, ölünceye kadar minnettarlığımı onlara ve mübarekler heyetine ve Medrese-i Nuriye ve Nur ve Gül Fabrikası sahiplerine tebliğ ediniz. Namaz tesbihatının sırrına göre, nasıl ki, namazdan sonra tesbih ve zikir ve tehlil ile bir Hatme-i Muazzama-i vesselam ve zikir ve tesbih eden ve روی zemin kadar geniş bir halkayı Tahmidat-i Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam dairesine tasavvuran ve niyeten girmek medar-ı feyzat olduğu gibi ben ve biz de Risale-i Nur'un Geniş Daire-i Dersinde ve Halkay Envarında ders alan ve dua eden ve çalışan binler masum lisanların ve mübarek ihtiyarların dualarına ve amali salihalarına hissedar olmak ve dualarına amin demek hükmünde olarak Onlarla tayy mekan ederek hayalen omuz omuza diz dize bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla kendimizi fevkalahat bahtiyar biliyoruz. Hususan ahir ömrümde böyle kıymetli masum manevi evlatları ve yüzer küçük Abdurrahmanları bulmak benim için dünyada bir cennet hayatı hükmüne geçiyor. Geçen Ramazan-ı Şerif'te hastalığın münasebetiyle Her bir kardeşim benim hesabımla birer saat çalışmalarının pek büyük neticelerini aynel yakîn ve hakkal yakîn gördüğümden, böyle duaları reddedilmez masumların ve mübarek ihtiyarların ve bahtiyar üstadlarının benim hesabıma ara sıra lisanen ve kalben duaları ve çalışmaları, kalemleriyle yardımları, benim Risale-i Nur'a hizmetimin uhrevi bir netice-i bâkiyesini dünyada dahi bana gösterdi. Elhamdülillâhi hâdâ min fadl rabbî çok ehemmiyetlidir aziz sıddık kardeşlerim bu günlerde gayet sadık ve dikkatli bir kardeşimizin ihtiyatsızlığından küçük bir tokat yemesi münasebetiyle hem bu dört ay müddetçe binler adam kadar alakadar olduğum halde ahval alemden siyaset ve harpten katiyen bir haber almayıp ve istemeyip ve merak etmez bir tarzda bulunmamdan Feyzi ve Emin gibi has kardeşlerimin hayretleri ve istifsarları sebebiyle bir hakikattan, çok defa beyan ettiğim gibi, yine bir parça ondan bahsetmek lüzum oldu şöyle ki. Hakai ki imaniye, her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksad olmak ve sair şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medarı merak ve maksudu bizzat olmak lazım iken, şimdiki hâl-i âlem, hayat-ı hususen hayatı ı ve bilhassa hayatı siyasiyeyi ve bilhassa medeniyetin sefahet ve dalaletine ceza olarak gelen gadab-ı ilahînin bir cilvesi olan harb-i umumînin tarafkirâne damarları ve asapları tehyic edip, batın kalbe kadar, hatta hakaik imaniyenin elmasları derecesine o zararlı, fâni arzuları yerleştirecek derecesinde bu meş'um asır öyle şırınga etmiş ve ediyor ve öyle aşılamış ve aşılıyor ki, Risale-i Nur dairesi haricinde bulunan ulemalar, belki de veliler, o siyasi ve içtimai hayatın râbıtaları sebebiyle, hakaik imaniyenin hükmünü ikinci-üçüncü derecede bırakıp, o cereyanların hükmüne tabi olarak hem fikri olan münafıkları sever, kendine muhalif olan ehl-i belki ehli velayeti tenkit ve adâvet eder hatta hissiyatı diniyeyi o cereyanlara tabi yaparlar. İşte bu asrın bu acip tehlikesine karşı Risale-i Nur'un hizmet ve meşgalesi şimdiki siyaseti ve cereyanlarını o derece nazarımdan iskat etmiş ki bu harbi umumi'yi bu dört ayda merak etmedim, sormadım. Hem Risale-i Nur'un has talebeleri Bakri elmaslar hükmünde olan hakâik imaniyenin vazifesi içindeyken Zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazife-i kutsiyelerine fütur vermemek ve fikirlerini onlar ile bulaştırmamak gerektir. Cenabı Hak bize nur ve nurani vazifeyi vermiş, onlara da zulümlü, zulümatlı oyunları vermiş. Onlar bizden istina edip yardım etmedikleri ve elimizdeki kutsî nurlara müşteri olmadıkları halde biz onların karanlıklı oyunlarına vazifemizin zararına bakma, tenezzül etmek hatadır. Bize ve merakımıza dairemiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envar-ı imaniye kafi ve vafidir. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve bayramlarını tebrik ederiz. El baki ve'l Said Nursi. Bismihi subhâne ve emm şe'in illâ yüsbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü bi adedi qatratit'thelci. Aziz sıddık kardeşlerim, Tekrar bayramlarınızı bu havalideki kardeşlerimiz ile beraber tebrik ediyoruz. Sizin 5-6 mektubunuza mukabil 5-6 mektup yazmak hakkınızdır. Fakat benim ümmîliğim için kusura bakmazsınız. Bir kısa mektup ile iktifa ediyorum. Evvela Hüsrev'in mektubu Risale-i Nûra hizmet edemediği için teessüfüne mukabil ona yazınız ki Hüsrev'in cazibedar yazıları ve nüshaları Onun yerinde pek parlak bir surette hizmet ediyorlar. Ve Hulusi'nin 27. mektuba giren mektupları dahi onun bedeline çalışıyorlar, vazifesini kısmen görüyorlar ve merhume validesine mahsusen dua edilecek. Ve Aydınlı Hasan Atıf'ın Hafız Ali'nin mektubunun haşiyesinde yazdığı misli görülmemiş şu dua: Ya Rab, güldür sayidi ta gülmesinden güller açılsın diye pek garip fıkrası, Risale-i Nur'a onun sadakat ve ihlasının acip bir kerametidir ki, otuz günde bir defa gülmeyen o bîçâre Said, bir günde otuz defa güldüğünün yazılması ve size o mektubun gönderilmesi zamanına tam tamına tevafuk ediyor. Marangoz Ahmed'in, cidden beni sürurla ağlattıran ve çok meraklarımı izale eden, Risale-i Nur'un mübarek şakirdlerinin kerametkârane, Bir gecede oraya gelen mektupları lazım gelen yerlere göndermek için yazmaları beni fevkalade mesrur ve müteşekkir eden mektubu bir kitap kadar ve 10 mektup yerinde kabul ettik. Merhum ve kıymettar ve çok vefakâr ve fedakar ve 8 sene bana hizmet eden bir kardeşimiz marangoz Mustafa Çavuş yerine Cenabı Hak rahmetiyle kahraman marangoz Ahmed'i verdi. Nur fabrikasının sahibi Hafızal'in Ali'nin mektupları çok ince ve çok yüksek hissiyatını ve kerametkârâne ihlâsının derecelerini gösterdiğinden, pek uzun bir mukabele ister. Fakat şimdilik bu kadar deriz. O, umumun hesabına bizlerin bayramını tebrik ettiğine, biz de onu tevkil edip, umumumuz namına her bir kardeşimize tebriki tekrar ediyoruz. Mübarekler, Tahir ile beraber, Tahir'in bize o kıymettar kalemiyle cennet tağımları gibi, çok tatlı ve hurî libası gibi çok güzel yazıları, burada herkesi lezzetle mütalaya sevk ediyor. Hâfızâle'nin mektubunda, Tahir'in yazdığı ve göndereceği sözleri daha alamadık. Ve onun mâsûme iki mübarek kızlarının yazdıkları nüshalar, burada, kadınlar kızlar aleminde geziyor, görenleri Risale-i Nur'a cezbediyor. Çok çalışkan ve fedakar Tahir'in tesretli hediyeleri bizleri çok borç altında bıraktı. Risale-i Nur'un postacısı Mübarek Abdullah ne halde olduğunu soracaktım. Hafız mektubunda sormadan cevabımı aldım. Allah ikisinden razı olsun. O mektubun ahirinde mazi ve müstakbel ve semavat ehlini dahi mesrur eden masumların ve mübarek ümmi ihtiyarların hediye-i masumaneleri beyanındaki fıkrası gayet güzel düşmüş. Nur İskelesi'nin nazırı bi naziri Sabriye Basiret Basirin hususi mektubunda yazdığı mübarek bir hemşiremin Cevşenül Kebir'i ezber etmesi eskiden beri o hemşire Risale-i Nur talebeleri içinde bulunduğuna istihkakını gösteriyor. Onun namı ile beraber duada namı zikredilen ve Hazreti Mevlana Halid'in cübbesini tam muhafaza edip bize yetiştiren Asiye Hanım'ın birden lisanına gelen bir fıkra size gönderilecek o kozca hatibî, Risale-i Nur'la tam alâkadarsa, sabrî benim bedelime ona selam etsin. Bize gelen masum ve ümmîlerin ve üstadlarının risalelerini 7 cilt olarak güzelce tasnif ettik. Masumların tevafuklu güzel parçaları bir cilt ve ihtiyarların güzel parçaları içinde, kahraman Şükrünün Mu'cizat-ı Ahmediye güzel nüsası içinde olarak ikinci cilt. Yedi cildin her birinin başında üçüncü sayfede gelen fıkra, medarı ibret olarak yazılmıştır Umuuma Selam. Risaley Nur'un küçük ve masum şakitlerinin elli alt talebesinin ve kırk ümmi mübarek ihtiyarların ve kıymetler üstslatlarının yazdıkları tevafuklu ve şirin nüssaları bize göndermişler. O parçaları yedi cilt içinde cem ettik. Bu mübarek ümmi ihtiyarların kırk sene sonra Risale-i Nur hatırı için her işe tercihan yazıya başlamaları ve masum çocukların Risale-i Nur'dan ders aldıkları ve yazdıkları risalelerin bir kısmıdır. Onların bu zamanda bu ciddi çalışmaları gösteriyor ki, Risale-i Nur'da öyle manevi zevk ve cazibedar bir nur var ki, mekteplerde çocukları okumaz şevkle sevk etmek için icat ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, Bir sürur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki çocuklar ve ümmi ihtiyarlar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki Risale-i Nur kökleşiyor. İnşallah onu hiçbir şey koparamayacak. Ensal-i Atiye'de de devam edip gidecek. Aynen bu masum küçük şakirtler gibi Risale-i Nur'un cazibedar dairesine giren bu ümmi ihtiyarların, kısmen çobanların ve yörük ve efelerin bu zamanda Bu acib şerait içinde her şeye tercihan, Risale-i Nur'a bu surette çalışmaları gösteriyor ki, bu zamanda Risale-i Nur'a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki, çiftçiler, çobanlar, yörük efeler, haşiye, bilhassa Risale-i Nur kahramanlarından Şükrü Efe ve bilhassa dağ kumandanı Çobanvelinin ve yörük aşiretlerinden Bahadır Süleyman'ın ve emsalinin gayretlerine işarettir. Hacatı ı zaruriye'den ziyade bir hacât-ı zaruriyeyi, Risale-i Nur'un hakaykını görüyorlar. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu tarafta yol kapandı, posta gelmiyordu. Sizlerden gelecek bir mektup veya bir risaleyi bekliyordum. Şimdi ruhuma bir ihtar ile daha beklemeyerek, burada hüsn tesirini gösteren üç parçayı gönderiyorum. Masumların ve ümmi mübarek ihtiyarların, Ve kahraman Tahirî'nin nüshaları, daimi parlak bir tarzda fütuhat yapıyorlar. Yalnız cüz'î birkaç parçayı tahsiye ederken zahmet çektim. Fakat o zahmet, bana tatlı geliyordu. Hem aynı rahmet oldu. Beni de o masum ve mübareklerin kafilesine dahil ederek, benim hattıma benzedikleri için, kendim o parçaları yazmışım gibi tam sahip oldum. Eğer ben yazsaydım, aynen onlar gibi olurdu.